Evet değerli arkadaşlar. Sizlerle beraber Şeyhul İslam Süleyman, ve Müslimîn Muhammed bin Abdülvehhab İbn Süleyman İbni Ali'nin Salasetü'l Usul ve Edilletüha üç esas ve bu üç esasın delilleri ile ilgili kaleme almış olduğu risalesini, kitabını okumaya, müdarase etmeye devam ediyoruz. Dedi ki bu kitap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 Ee, çok kısa bir şekilde tekrarlayacağız. İlk olarak dedik ki arkadaşlar e, her Müslümanın ve Müslüman e, erkek bayan Müslümanın bilmesi gereken dört mesele vardı. Bunu ilk hafta işlemiştik. Geçen hafta ise bilmemiz gereken çok önemli üç mesele olduğunu arz ettik söyledik. Dikkat ederseniz konunun özüne, konunun içine henüz girmiş değiliz. Şeyh bugünden itibaren, müellif yazar bugünden itibaren ne yapacak?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 Rızık, rızık verdi. Bizi başı, bizi başı boş bırakmadı. İlk bilmemiz gereken husus bu arkadaşlar. Allah Teala bizleri yarattı, bize rızık verdi ve bizi başı boş, kendi kafamızda böyle gezip bir dünyaya göndermedi. Böyle bir seçeneğimiz yok. Pilakis ne yaptı Kadir? Bizlere Bizler hep Resuller, gönderdi. Resuller, elçiler gönderdi. Kim bu rasule itaat ederse ne yapar? Cennete gider. Kim de isyan ederse ateşe girer. İlk öğreneceğimiz esas mesele bu. İkinci öğrenmemiz gereken mesele neydi Mützaz Murat? Allah'a rızası bir şey Bu bu yakın bir melek veya bir peygamber dahi Allah'a bir şey koşmamak. Biz Allah Teala tam ifadesiyle ennallaha Allah'a yarda Allah Teala ne yapmaz? Kendisine ortak koşulmadan razı olmaz. Bundan hoşlanmaz. Yani Allah Teala bizi başı boş bırakmadı, bize Peygamberler gönderdi, <gülüyor> elçiler gönderdi ve ikinci esas Allah Teala bize ne yapmaz ortak koşmasından bizim ona ortak koşmamız, çelikler koşmamızdan razı olup hoşlanmaz. Bunu da öğrendikten sonra üçüncü esas neydi? Üçüncü bilmemiz gereken husus neydi? Hasan hatırlıyor musun? Kim bu Rasule itaat ederse, evet Allah bilse ona artık Bir şeyler haram olur. Ne O haram olan şey Allah'a düşmanlık eden, Resulüne düşmanlık edenlere artık o kişinin sevgi beslemesi caiz değildir. Ona haram olmuştur. Kısaca bu üç meseleyi bugün tekrarlamış olduk. Geçen hafta onu tafsiliyle, ayrıntılarıyla işlemiştik. Bu haftaki konumuz arkadaşlar Allahu Teala'nın bütün peygamberleri kendisiyle gönderdiği o İslam dininin Tarifi. Biz buna ne diyoruz? Hanif diyoruz. Ne demek haniflik? Haniflik ki bu isimden Kur'an-ı Kerim'de isimlerden kim var? İbrahim Aleyhisselam var. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam hakkında Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki Ey Muhammed sana vahyettik. Enittebi' millete İbrahim'e hanifen. Saniye vahyettik. Hanif olan Hanif olan İbrahim'in dinine uymanı vahyettik ey Muhammed. O mâ kâne minel ki İbrahim Aleyhisselam ne değildi? Müşrik değildi. Peki nedir arkadaşlar haniflik? Hanif kelimesi arkadaşlar sapan demek. Sapan. Meydan sapan meyleden.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 Aleykümselam. So Oradaki arkadaşlar duyuyorlar mı? Duyuyor, ses duyuyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gidelim, gidelim be. Bu konuda sabı taşı vermiyor mu? acaba? Sesi. Neyse o zaman geldi. Gidiyor mu? Önlerim, Evet, öncelikle buradan dinleyelim o zaman. Kim okuyacak biz arkadaşlar bugün? Evet, onu takma. onu takma. Şurada Sana direkt vuruyor mu o? O, çıkar. Şuraya, şuraya, sen oturamıyorsun değil mi Çok sıcak olacak ama her biraz sonra terliyecek alacağız. Yok, bunu çıkarsam otur. Şunu 24 al, 15'e al. ya. evet. mi Bakalım mı? Gidelim mi ya? Gidelim mi ya? Gidelim mi ya? Gidelim mi ya? Gidelim mi bir dakika. Tamam. Evet arkadaşlar, buradan kim dinletiyoruz bize? Evet, kim var dinleten? Evet, Üstat Bülent, başla. Her <gülüyor> şey يا من بارس على ما خلقني ولا يعوض ما عنا يعوض وحد الله لا شفنا لا شفنا الله ربي وحده رضي عننا واعلم ما نهانا الله ما نهانا الشيء الله تعالى وَاعْفُضُ الله ولا تَشِرِكُ به شيئا. فإذا قيل لك من رسول مع التي يجب على مع معرفتها فقل معرفة العام ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الاصل الأول معرفة الرب الأصل الأول الأصل قيل لك من فقل الله الذي لرب جميع العالمين بنعمه وما هو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كل ما سوى الله اعلم فأنا, فانا واحد من ذلك واحد ان قيل لك بما عرفت ربك فقل بها يمدك الله القاني لك والشمس والقمر ومن مهلكات السماوات السبع والارضون والارضون على طول سيئ وما بين ما في السماوات والقاعات، وريحايا الديد وَالْدَحَارُ وَشَرُّ لا تصدون الشمس ولا الفجر وصدون اللهِ، وصدون اللهِ الذي خلقهن لطبيعة عبدون. نقول تعالى إِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ يقبوه يقبوه حديثا والشمس والقمر والنجوم مصهرات مصهرات من أب إلى آخر وعمر إلى تبارك الله رب العالمين رب كل معبود. زلمة. تمام. إيه. صوت كذي يمر. نحن نتكلم. نحن نتكلم. صوت كذي يمر. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. حسن. Gelin Aynen gelmiyor. Evet. Tamam onları inşallah ezmerlemiş kabul ediyoruz. Oradan bir kişi. <gülüyor> ya Şusuf var bu benim. Bu şey gibi. Deme de deme. Bu da bak ses gitmeye büyü Aleyküm selamu aleyküm. Resulü aleyküm aleyküm aleyküm. Evet şimdi metnin bir tercümesini dinleyelim ondan sonra şerh etmeye başlayalım arkadaşlar. Bil ki Allah seni itaatine irşad etsin. Muhakkak ki hanifiye yani ebi Hazreti İbrahim aleyhisselam dinidir. Bu da kulluğa, kulluğu yalnızca Allah'a asrı <gülüyor> ibadet etmendir. Allah aynı şeyi bütün insanlara emretmiş onları da bu gaye için yaratmıştır. Bunun için allah Teala şöyle buyurmuştur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْجِنْسَ اِلَّا دِعْبُرُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat bir Burada ancak bana kulluk etsinler demek beni ibadette bir desinler. Bu da Allah'ın en büyük emridir. وَاَبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِفُوا بِهِ şeyen. Allah'a ibadet edip O'na hiçbir şeyi... Şirk e, şir koşmayın. Bir Nisa Sûreti 36. Tevhid evet, Allah'ı ibadette görmemektir. Neh'ye edilen şeylerin en büyüğü de şirktir. O da Allah'la birlikte başkasına dua etmektir. Eğer insanın üzerine farz olan üç ana mesleği bilmesi nedir diye sorulursa, kulun Rabbini Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ve İslam dinini bilmesi denilir. Birinci kaide O'nun Rabbini bilmesi, bir Rabbin kimdir denirse, birçi Rabbim beni ve bütün âlemi yoktan var eden, yaratıkların yegane sahibi, bütün yaratıklarını nimetiyle besleyen Allah'tır. O benim Rabbimdir. Ondan başka Rab da tanımıyorum. Buna delil ise Allah Celle Celaluhu şöyle diyor diyor, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ham yalnız âlemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur. Fatiha 2. Allah'tan başka her şey mahluktur. Ben de bu mahluklardan biriyim. Ve eğer Rabbini ne ile bildin denirse ayetleriyle yarattıklarıyla cevabını ver. Çünkü gece, gündüz, güneş, ay hep Rabbimin ayetlerindendir. Allah'ın varlığını ve bildiğini ispat eden başka bir delil ise yedi kat gök ve yedi kat yer ve içinde bulunan her şey mahlukasındandır. Allah Teala şöyle buyuruyor. Demin ayet ve Geceyle gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığının belgelerindendir. Ayetlerindendir. Güneşe de aya da seyde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız Yalnız O'na secde edilmiş. Kusilat us'ilindir. İnne rabbekum allahu lezîn halakassamâvâtu vel arde fîsitteki eyyâmin sümme s-tevâ ala'l-arşî yukşin leylen nehâre yedlubuhu hasîsen ve şemse vel kamere vel nücûmu vel nücûme musahharâtin bi emrihî elâ lehul halkû وَالْأَمْرُ تَبَارِكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ Rabbiniz şüphesiz gösteri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arş üzerinde istiva eden, geceyi onu süratle takip eden gündüz ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrini boyun eğmiş olarak yaratan hep Allah'tır. Bilesiniz yaratma ona mahkustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yüzeyidir? Ya ben, o sahibu. Ya, pislah kutu, pislah. Şun, Rabb, Rabb, ibadet edilen yani mağdur. Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühenna su'butu rabbeküm l-dezi khalafatun vellezine min kabdiküm ne'abdiküm teptekun. El-lezi ce'ala leikumul arda firâşen ve semâ'i bina'en ve enzel minel semâ'i ma'en. Sonra dedi ki: "Min semerat rislunuk, fe la tec'alû billâhi endâden endâden ki entum tâlimûn." Ey insanlar, siz ve sizden öncekileri yaratan Rabb'iniz, belki böylece korunmuş olursunuz. Sorup ki: "Sizin için yer yüzünü bir döşek, göğü de bir çatı yaptı. Gökten su indirdi. O su ile rızık olmak üzere meyveler çıkardı. O halde biliyorken Allah'a ortak koşmayın." Bakara 21-22 Müfessar evet. İbli Çesir Allah'ına rahmet etsin. İbadete müstahap olan ancak o eşyayı yoktan yaratandır demiştir. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi buraya kadar olan müellifin zikretmiş olduğu konular, bahisler bundan sonra zikredeceği konuya ki kitabın konusu olan ana konusu olan üç esas dediğimiz konuya bir hazırlıktı, bir sunuştu, bir girişti. Bizler de bu girişi yaptık.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 Olmaz. Bilmek nedir? Bir şeyi hakikati üzerine gerçek olduğu şekli halinde bilmek, kavramak. Tüm yönleriyle kavramak. İşte şeyhin, müallifin bizden istediği bu. Bil. Burada bizden bilmemizi isteden, istediği nokta tevhid. Yani tevhidi böyle bir roman okur gibi bir köşe yazısı okur gibi değil. Yakini olarak ilmel yakin olarak hakkal yakin olarak, aynal yakin olarak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 Kalbiyle bunun hangi manavaya geldiğine itikat etmediyse, bunun neler gerektirdiğini hiçbir zaman düşünüp kabul etme yani düşünüp bilmediyse, bunun la ilahe illallah söylemesinin ona hiçbir faydası olmaz, onun üzerindeki farziyeti, yükümlülüğünü ne, ne yapmaz, kaldırılmaz. İşte dikkat edin, kitap çok önemli bir kitap bu bakımdan. Bize yani başka ilimlerin feri alanlarını da öğretebilirdi, ama önce neden başlıyor, Tevhidden başlıyor. Allah. Tamam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 öğrenmemiş, ilmetmemiş, bilmemiş gereğince amel etmemiş bu adam kabire girdiği zaman hadiste ne diyor mümin olan kul ne yapacak diyecek ki bu sorulara karşı cevap verecek ne diyecek ki Rabbi Allah Rabbim Allah dini İslam dinim İslam ve Muhammed deneyim peygamberim bu şekilde cevap verecek mümin aleyhissalatü vesselam böyle diyor ama diyor şaşkın olan adam münafık olan adam ne diyecek Ah, ah, la edri, hilmiyorum. Semi'tun <gülüyor> nas, insanları duydum, şöyle diyorlar, ben de öyle diyordum. Yani insanları duyuyor, bir şeyler dendiğini biliyor. Ama bunların ne manaya geldiğini yapmamış, öğrenmemiş. Alimler diyorlar ki bu hadisten, yani bu adam diyor, Semi'tun nasa yekulun, insanların şöyle dediğini duydum. Yani insanları şöyle dediğini, böyle dediğini duyman demek ki yeterli değil. Yani bu konularda taklit etmek, mukallit olmak, İnsana yapmaz? Kurtarmaz. Bu konularda ne olacaksın? İlim üzerine olacaksın. geleceksin yani. İşte bana öğretmen, kulağıma fısıldadılar, küçükten beri söylediler, onları söylüyoruz. O gelenekte büyüdük. Değil bu konularda. Evet, dinin belli konuları var ki, sen o konuda cahilsen, Bil, bilmediğinden dolayı bilene sorarsın, bilen bir kişiye sorarsın, o sana söyler, sen de onun söylediğiyle amel edebilirsin. bilen kişinin. Ama bu konularda böyle bir şansın yok. Allah'ı tanıma konusunda, dinini tanıma konusunda, peygamberi tanıma konusunda taklit yok. Allah muhafaza sonra kabile girdiğin zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanları şöyle derken duydum, şimdi bilmiyorum dersin. Böyle versen de ne olur? Hadisin başka rivetlerine geldiği kafana demir bir e, topuzla vurulur ve o topuz sana öyle bir acı verir ki insanlar ve cinler hariç senin bütün çığlığını her şey mahluk duyar. İşte öğlen bil. Bil ki. Arşedek Allahu li taatuhu. Aleykümselam. Allah seni taatine yönlendirsin. Aleykümselam. Allah seni ona itaat etmeye kusaytmasın arkadaşlar. Allah seni Allah seni kendisine itaat etmeye hidayet kılsın. Muvaffak eylesin.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 E bütün peygamberler bu amaç için gönderilmişlerdir. Hidayetin ikinci kısmı var, tevfik. Kişiyi hidayete muvaffak kılmak, hidayet etmek. Bunu kim yapar sadece? allah Teala yapar. Yani yani bir hoca vardı şöyle derdi, çok dikkatimi çekerdi, beni etkilerdi. Diyor ki, adamın ömrü geçiyor. 100 yıl yaşamış, 80 yıl yaşamış, yeşil 70 yıl yaşamış. Allah'tan bir haber. Yaratıcısından bir haber, uzakta, ona isyan ederek yaşamış ve bu adam arkadaşlar hayatında bir kere dahi şunu dememiş, رَبِّكْفِرْلِي Ne demek رَبِّكْفِرْلِي Ey Allah beni bağışla. Düşünebiliyor musun? allah Teala evet. yani seni nerelere atmış bırakmış? Seni hidayetten ne kadar uzak tutmuş? Hidayete erdirmemiş ki, sana bunu söylemeyi dahi nasip etmemiş. Düşünebiliyor musun? Ziyanı, zararı, hüsranı. Bir ömür geçmiş, içeri bile adam رَبِّكْفِرْلِي denemiş.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 Gerçekleşmiş, peygamberler gelmiş, kitaplar gelmiş, onu anlatan alimler gelmiş, <gülüyor> hidayet açık. bu dost doğru yol. anne sıratı mustakilman, fettabi o, ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatüssalam? Bu benim dost doğru yolumdur, ona Uyun. Hidayeti gösterme işi tamam. Müellifin kastettiği ne? Allah senin kalbine ne yapsın? Hidayet soksun. Sana hidayet etsin, seni yani taatine.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 ''İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim kâne ümmeten qâniten lillâh'' İbrahim neydi? Tek başına bir ümmetti. Bunun manası ne ümmetti? Yani imamdı, önderdi. Bir örnekti. Hanifen. O neydi? Hanif. Ne demek hanif? Şirkten yüz çevirmiş. Şirkten uzaklaşmış. Allah'a ortak koşmaktan uzaklaşmıştı. Hanifen. ''Velem yeku minel muşrikîn'' Ve şirk koşanlardan, Allah'a ortak koşanlardan değildi. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam'ın geçen dersteki kıssasını, babasıyla olan ve akrabalarıyla olan kıssasını söyledik. Ne dediler? İbrahim ve ona iman edenler, اِنَّا بُرَعَاءٌ مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُرُونَ Bizler sizlerden ve Allah'a ortak koşmuş olduğunuz, ibadet etmiş olduğunuz şeylerden uzağız, veriyiz. İşte ondan dolayı Allah'a teala bakın, İbrahim Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a örnek vermiş. Olur. Niye? Çünkü hanif olduğu için. Hanif. Ne demek hanif? Şirkten yüz çeviren. Şirkten yüz çevirmiş olan. İşte Şehir de bunu anlatıyor bize. Diyor ki Allah-u Teala Ey Muhammed sana sonra vahyettik. Sana vahyettik ki Enitte tabi millete İbrahim e hanifen İbrahim'in dinine hanif olan dinine ne yap? İttiba ettabı ona uy dedik. O makam-ı minel müşrikîn. Aleykümselamun ve rahmetullah ve bereket. O ne değildi? Müşriklerden değil idi. Sonra bakın İbrahim Aleyhisselam kavmine ne diyor? İtkale İbrahimu li ebîhi ve kavmihi inneni berâun. İbrahim kavmine şöyle dedi. İbrahim kavmine ve babasına şöyle dedi: İnne ni baraun İzlediğiniz için teşekkür Ondan sonra ispat ediyorsun. Kimden? Beni değilim. Kime? Mensubum. İbadetimi kime yaparım? <gülüyor> İllellevi fatarani. Beni yaratarak. Çünkü o beni yaratmışsa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 allah Teala diyor ki işte İbrahim'in bu sözü biz sizden veriyiz. İbadet ettiklerinden veriyiz sözünü allah Teala hemen bir sonraki ayette diyor ki Ve ha كَلِمَةً بَاقِيَةً fi أَقِبِه۪ Soyuna devam eden bir kelime olarak bıraktı bunu. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Niye bunu yaptı? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umurdur ki o insanlar ne yapar? Bundan dönerler. Allah'tan gayrı başka şeylere ibadet etmekten onlara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 Allah sundu. Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de bu ayet ne dedik? Böyle "En se'eltehum men halaka's semawati vel ard?" Aleyhisselam. Şöyle enjoin. "Ve le enseltehum men halaka's semawati Onlara sorarsan, kimlere sorarsan, belki müşriklere, senin döneminde yaşamış Mekke'li müşriklere sorarsan. "Men halaka's semawati vel Yer ve gök kim yarattı? Ve sakhhara'ş şemsa vel kamer. Yer, ayı ve güneşi emrine amadı etti. Sizin hizmetinize sundu. Kim yapar bunları? Ey Ebu Cehil ey müşrik insanlar. Ne der onlar? Leekulunallah <gülüyor> Allah derler. Onlar ne der bu soruya? Allah derler. Yine diğer ayette <gülüyor> Ey Muhammed onlara de. Ne de? Ne sor? Ben yerzukukum mine semai vel ard. Semadan, gökten ve yerden size veren Kimdir diye onlara sor. Başka ne sor? Emmen yemliku's-sem'a vel absar? Kulaklara ve gözlere sahip olan, malik olan kimdir diye sor. Başka? Emmen yukhrijul hayye minal meyti ve yukhrijul meytam minel hayy? Ölüden diriyi, diriden ölü çıkaran kimdir diye sor. Bak bu kadar soru sor. Onlar hepsi? ne der hepsi? Eyekulun, "Seyekulun Allah." Dediler. Allah'tır derler. Yani bu soruların cevabını hep doğru verirler dediğim gibi. Ama ne yapmamış bu insanlar? İbrahim'in söylemiş olduğu, ben sizlerin taptıklarınızdan beriyim demiş olduğu ve kendi soyuna kalabileceği, kalabileceği, devam ede gelecek olan miras bıraktığı sözü çiğnemişler. Allah-u Teala'ya ne yapmışlar? İnkar etmemişler yaratıcılığını, yerden gökten rızık vericiliğini, ölüden diri, diriden ölü çıkaracağını. Bunları inkar etmemişler. O var.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 Bu anlattığımız, Mekkeli müşriklerin düşmüş olduğu şirkten yüz çevirmek. Mahir olmak, meyletmek, başını çevirmek, vücudunu, kalbini, her şeyini çevirmek, el tek çekmek. İşte Şeyh de diyor ki, biliyor musun diyor, şunu bil. Millet-i İbrahim dediğimiz, Haniflik dini nedir? O, en ta'budallah, Allah'a ibadet etmemdir. Muhlisan, nasıl? Halis muhlis. Evet halis muhlis, hiçbir şeyi karıştırmadan, hiçbir şeyi içine katmadan, bulaştırmadan. Şimdi bugün ne var Türkiye'de? İnsanlar diyor ki bu adam çok ihlaslı. Ama daha bakıyorsun ki başı sıkıştığı zaman diyor ki yedi çaptı o kadir geylani. İhlas diyor ki böyle insanın kalbinin temiz olması, sessiz sakin olması, yolda yürürken kimseye çatmaması değil mi? İhlas bu değil arkadaşlar. İhlas, Arapçada bu vardır mesela bala halis derler. Evet halis bal, saf katıksız bal. İnsanın tevhidi, imanı ne zaman halis olur, ona şirk koşmadın. yoksa sakin, sessiz, kimseye dokunmayan, iyilik kraliçesi ya böyle, sağda solda böyle herkesin yüzünde gülümseyen, patatyalar, çiçekler dağıtan değil. Eğer bu adam başı, başı sıkıştığı zaman, yetiş Abdulkadir Geylani diyorsa, yetiş Hamza diyorsa, bu adamın balı ne arkadaşlar, sahte bile değil yani bunu ne yapmış, şekerle şeyi karıştırmış, reçel yapmış yani, o. Ama bizim memlekette bu adama ne deniyor? Ya o adam çok ihlaslı. Maşallah yani. İhlasına Halbuki adam kıtlığına kadar şirke batmış. Neden batmış? Çünkü bilmiyor. Şirkin ne olduğunu bilmiyor. Tevhidin ne olduğunu bilmiyor. İşte diyor ki müellif, İbrahim'in dini olan haliflik nedir? En ta'budallaha muhlisan lehu din. Dini yalnızca ona halis kılarak. Evet halis kılarak. Yalnızca ona yaparak ibadet etmen Allah'a. Ve bizalike, işte zaten bunu da Allah-u Teala emretti. Emara cemii annaz. İnsanlara bunu emretti Allah-u Teala. İnsanlara emrettiği de bu. Sadece insanlara mı? Hayır. Cinlere de. Ve khalakahum leha. Ve Allah-u Teala insanları bunun için yarattı. Bu gaye için yarattı. Hedef, insanların yaratılma gayesi, hedefi ne diyor allah Teala? Ve mâ khalaqtul cinne vel inse illa liya'budun. الله تعالى مالك يقولي أما خلقك الجنّة والانس إلّا ليا بدنّ، بنّ إنساننا وجنّريّهّيّة بيرغايّة لين يخلقون، لكنّه يخلقون ليعبدونه. ما أريد منهم رزقني، بنّه أتى بنا، ما يقوله؟ بنّه من أتى بنا؟ ما يقوله؟ بنّه ne أتى بنا؟ ما يقوله؟ بنّه من أتى بنا؟ ما يقوله؟ بنّه من أتى بنا؟ ما يقوله؟ بنّه من أتى بنا؟ ما يقوله؟ بنّه من أتى بنا؟ ما يقوله؟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 Allah'a ibadet vardı. Değil mi? Yaratıcı olarak kimi kabul ediyorlardı? Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Allah'a kabul ediyorlardı. Ama bütün bunlara rağmen sorun, problemler deydi. Allah'ı bilirlemiyorlardı ibadette. Yani yalnızca ibadeti ona yapmıyorlar. Problem bu olunca onların hayır ve hesanatı olarak kabul edilebilecek Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmeleri. Aracı olarak koyduklarının yalnızca Allah'a ulaşmak için aracı koydukları gibi. Böyle iyilik gibi gözüken şeylerin hiçbir onlara fayda vermedi. Ne gibi? Bir adam görüyorsun namaz kılıyor Allahu Ekber kuşu içinde okuyor, okuyor, okuyor, okuyor. ilk rekatta Bakara, ikinci rekatta Ali İmran, secdede o kadar kalıyor, Rukiye'de o kadar kalıyor. Ama adamın abdesti yok. Şimdi bu namaz ne oldu? Bu namazı kılan adama biz o oh, maşallah ne ihlas. Ne kadar güzel namaz kıldı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü namazın esası olan şey yok. Ne o? Abdest. Evet. Şimdi adam cübbeyi giymiş, sarığı takmış. 99 zil binlik tespit Allah, Allah diyor, Subhanallah diyor ama adam bakıyorsun ki nasıl sıkışmış, şundan bundan medet umuyor. Ona buna e, yöneliyor. Ferekkül ediyor. Korkuyor. Allah'tan korktu ondan korkuyor. Şeyhinin her an ve her zaman onu gördüğüne, yetişeceğine inanıyor. O adamın yaptığı ibadetler aynı biraz önce vermiş olduğumuz örnekteki gibi öyle güzel namaz kılan adamın örneğine benzer. Yani o ibadetlerin hiçbir değeri yoktur. Çünkü neden? allah Teala ne yaptı? Şirk koştu. Allah-u ne buyuruyor? İnnallâhe la yeğfirû en bihi. Eyğfirû mâdûne zâlike limen yeşâ. Allah Teala kendisine ortak koşulmayı bağışlamaz, affetmez. Eyğfirû mâdûne zâlike limen yeşâ. Buروض dışındakileri affeder. Peygamberime hitaben şöyle buyuruyor. Le in eşrekte ey Muhammed, eğer Allah'a ortak koşarsan le yahbata 'ameluk. Amelin boşa gider, yükşek. Değil, şu şu yok. Bu adam tamam, iyilikleri var.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 Allah'a ayatana ne in ashraqte شاهد Allah ortak koşarsan ne yahbatan ne ameluk hamelin hiter sıfır olur yine devamında diyor ki velte kuune min al khasirin ve sen ne olursun hustrana uğrayanlardan olursun ya müslimin rivayet etmiş olduğu geçen haftaki söylemiş olduğumuz hadiste de Ebu Hurairah rivayet kim diyor bir amel işler o amelinde benimle birlikte başkasını bana ortak koşarsa Ben ne yaparım diyor allah Teala? Onu ve amelini boşa bırakırım, terk ederim. Yani hem sahibini bırakır hem amelini, terk ederim. Ona ihtiyacı yok. Ben diyor, şirk koşulan, kendisine ortak koşulanlar arasında şirkten en uzak olan, ona ihtiyacı olmayan benim. Kim bir amel işler, bir ibadet işler, onda benimle birlikte başkasına ortak koşarsa, onu ve şirk koştuğu şeyi ne yaparım? Terk ederim, bırakırım. O yüzden, allah Teala'nın yaratılmış olduğu, bizi yaratmış olduğu gaye olan onu birleme gayesini yapmalı insan? Önce ilim etmeli, öğrenmeli. Öğrendikten sonra da amel etmeli. Bu مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِتْ tevhid. allah Teala'nın emrettiği emirler arasında en yücesi, en değerlisi nedir arkadaşlar? Tevhid. Değil mi? Yani allah Teala'nın emirleri, allah Teala'nın sözü, kelamı aslında birdir. Yani şöyle biridir. söyleyen bakımından birdir. Yani söyleyen Allah olduğu için onun değeri birdir. Ancak işlediği konular bakımından nedir arkadaşlar? Farklılık arz eder. Yani allah Teala'nın tevhid ve kendisinden bahsettiği ayetlerle allah Teala'nın abdestle namazla ilgili bahsettiği ayetler aynı mıdır? Değildir. Elbette kendisinden bahsettiği. İnsanın yaratılış gayesi olan tevhidle ilgili ayetler elbette ki konu bakımından diğer ayetlere göre nedir? Daha üstündür.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 Şirktir. Diyor ki, o bil ibadet. Nedir tevhid? Tevhidin manası nedir arkadaşlar? İfradullah. Allah-u Teala'yı yapmak? Birlemek. Ne ile? Bil ibadet. İbadette birlemek. Ne demek ibadette birlemek? İbadeti yalnızca ona yapmak. Tabi tevhid arkadaşlar, biz çoğu derslerimizde bunu ısrarla, üzerinde basa basa işledik hatırlarsınız. Tevhidin üç kısmı ayrıldığını söyledik. Bu üç kısmı ayrılmasının delili olarak da dedi ki alimlerin ne yapmaları? İstikrar dedik buna. Ne demek istikrar? Gözden geçirme. Bütün ayetleri, bütün hadisleri baktıkları zaman tevhid dediğimiz insanın Rabbine karşı inanması gereken o inanışın üçe ayrıldığını söyledik. Bunların ilkine dedik? Tevhid? Rububiye. Rububiyet tevhidi. Ne demek? allah Teala'nın Rab olduğuna inanmak. Yani allah Teala'nın yaratıcı, rızık verici. Her şeyin maliki oldu İşleri evirip çeviren, çekip çeviren, dünyayı yöneten, geceyi gündüzü, biraz sonra gelecek, peşi peşine koyan, ardı ardı koyan, değil mi? Bunların hepsinin yalnızca kim olduğuna inanmak? Allah olduğuna inanmak. Buna ne diyoruz biz? Rububiyet, Rab. Allah'a zahane Rab'tır. Peki, yalnızca buna inanmak yeterli mi? Yani bir insan dese ki tamam kardeşim anlattım, Biz de im iman ettik. Allah yaratıcımızdır. Bırak beni tamam ben bundan sonra cennete gireceğim. Mesela doğru mudur bu? Biz, dur, ona ne deriz hemen? doğru gitme. Sağında sen daha durum sıfır sıfır. Ne demek sıfır sıfır? Yani Mekkeli müşriklerin inandığı şeye inanıyorsun. Onlar da buna inanıyordu. Yani ya, yaratıcı kim dendiği zaman? Allah diyorlardı. Rab diyorlardı. Yeri göğü çeviren kim? Müdebbir kim? O, Allah diyorlardı. Ölüden diri diriden ölüyü kim çıkartır? Allah diyorlardı. Yani sen şu anda onlarla bu İtikatta nesin? Aynısın, eşit. Yani onlar bu itikatlarıyla paçalarını kurtaramadılar değil mi? Peygamberden paçalarını kurtarabildiler mi? Kurtaramadılar. Demediler kardeşim tamam bak gel ortak noktamız bu. Peygamber ne yaptı? Onları ne dedi? Hayır, La ilahe illallah diyeceksiniz. Ne demek La ilahe illallah? <gülüyor> Şimdiden de açıkladığımız gibi, Haniflik demek. İbrahim'in dini demek. Yani, şuratı, menatı, uzayı, Kabe'nin içinde bulunan o Allah'a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 Çocuğa şey yaptı. Dur dedi. Dur dur sakın. Üzerime sıçacak dur falan. Öyle bir korktu var ki. Neden? Çünkü küçükten beri onlara ne yapılmış? Yani içki, necistir, alkoldür yani. Üzerine değerse işte namaz kılamazsın. Necistir falan çıkar. Yıkaman lazım. Aman dur. Ne var herkeste arkadaşlar böyle bir feyakkuz hali var. Tepki var. Niye? Çünkü küçükten beri insanlara doğru olan öğretilmiş bu. Ama bakıyorsun ki Allah'ın yanında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 Çünkü yani bu yani bunlar Allah'ın Evliya kulları, bunları Allah'dan ne yapabiliriz aracı koyabiliriz. Yani din din, din bu zaten yani böyle değil mi? Biz atalarımızdan babalarımızdan böyle gördük. Ama küçükten itibaren La ilahe illallah'ın bize doğru şekilde anlatılmış olsaydı, onun manasını doğru öğrenmiş olsaydık, şirkin ne kadar büyük bir tehlikeli bir şey olduğunu, amelleri sıfıra çıkaracağını, boşa çıkaracağını bilmiş olsaydık, inanın. İçki içcesiniz, havlayan çocuğa göstermiş olduğumuz tepkinin on katını gösteriyor. Ne var ki, yani İçki üzerine gelmiş, alkol, biraz sıçramış, hemen ibadetin ne yaparsın onu? Yıkarsın, değiştirirsin, değil mi? Ama tevhid düştüğün zaman artık bir daha ne yapamıyorsun, yani kurtaramıyorsun. İnan Allah Allah yapıyor, onun şaka bir şeyi Allah kendisine ortak koşulmasın affetmez. Ey Muhammed, sah et Allah ortak koşarsa sen amelin boşa gider. Ya bu kadar tehlikeli bir olay, affı yok yani, affı yok. A, buna rağmen herkesin keyfi, durumu yerinde. Yani adam bakıyorsun böyle Eyüp Sultan'da oturmuş, imam, hoca. insanları görüyor, orada kurbanlar getiriliyor, kurbanlar kesiliyor. Medetler umuluyor, yardımlar talep ediliyor. Evlenemeyenler koca arıyor, tamam mı? Yalnızca Allah'a yönetilmesi gereken bu dualar, bu şeylerle aracılar konularak şirke düşülüyor ama kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ya bırakın bu sözleri söylemeyi, bu sözlere sebep olabilecek şeylere bu din ne yapmış? Duvar örmüş, engel olmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, لَا تُصَلُّوا إِلَى kubur, Kabirlere doğru namaz kılmayın. Yani senin niyetin, sen muahit bir adam olsan bile, tevhidi çok iyi öğrenmiş bir adam olsan bile, la إِلَهَا اِلَّا manasını, onun şartlarını, rükunlarını çok iyi öğrenmiş bir adam olsan, akidene yüzde yüz güvenen bir adam olsan bile, hatta sahabe bile,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 Şu dediye Allah Teala inna Allah la yağfir en yuşruk behi şey'en. Allah Teala şir ortak koşulmayı affetmez diyor ama bunun bunun dışında affetmiyorum dediği başka bir şey yok. Yok. Onun dışında günahların hepsi onun meşiyetine, iradesine kalmış. Affeder. Ne diyor arkadaşlar? Şirk diyor ki müelif ma huwa da'vatu ghayrihi. Da'vatu ghayrihi ma'ahu Allah'la birlikte başkasına ne yapmak? dua etmek ibadet etmek. Söyler arkadaşlar bak metinde diyor ki ve huwa da'watu ghayrihi ma'hu. Fes onunla birlikte başkasına dua etmek. Dua etmek lafız olarak ama manası ne? İbadet. Niye? Geçen hafta bunu ne yaptık? Açık konu. Dua en kaç ayılır? 2 ay ayrılır. Ne göre o asal? Nisanı ile isanı dile dua etmesi bir de Nisanı haliyle, durumuyla Dua etmesi. Biz bunlara ne diyoruz? Arapça isimleri bunların? Birincisi duaul mes'ele, isteme duası. <gülüyor> duaul ibadet, ibadet duası. Bunları da bu şekilde ne yapın? Öğrenin. Biliyorsunuz Allah Kuran-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam çocuğuna tavsiye ederken ne diyor? Ya gulam, la tuşrik billah. Ey evlat, ey çocuğum, ey delikanlı, Ne yapma, la tuşrik, Allah'a şirk koşma. Peygamber onunla diyor. Yani bugün biz insanlara diyoruz, bunu, ya kardeşim, siz de herkesin müşrik yaptınız. Yani, yani Kur'an-ı Kerim Peygamber onunla demiş, sonra da devamında diyor ki, inne şirkle zulmun azim. Zina şirk, en büyük nedir? Zulüm. Yani insanın torunuyla zina etmesinden de, annesiyle zina etmesinden de, bakın, uç örnekler verelim ki daha yanlışılısın. Bunlar evet, iğrenç.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 Dağlar kadar fark var. Niye biliyor musunuz? Çünkü şirki Allah-u Teala kesinlikle ne atmıyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor hadis şerifte. Hadis-i Buhari'e müslü rivayet ediyor. Ey yu zembi a'zam. Günahların en büyüğü. Nedir ey Allah'ın Resulü? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. En teca'le lillahi nidden ve huve halakake. Seni yaratmış olmasına rağmen seni yaratanın Allah olduğunu bilmene rağmen Ne yapman? Allah'a eş, ortak koşman. Mekke'li müşriklerin yaptığı gibi. Yani adamlar biliyorlar Allah'ın yaratıcı olduğunu ama ona rağmen hala ona ortaklar ve eşler koşmuşlar. Tabii ortak ve eş koşmaktan neyin kastedildiğini artık anlamış durumdasınız. Hiçbir insan Allah'la birlikte bir yaratıcı vardır. Hiçbir insan Allah'la birlikte yağmur yaratan bir Rab vardır demiyor. Hani Duyuyoruz bazen Cübbeli Ahmet sohbetinde diyor. Ya bu adamlar şirk, şirk, şirk, şirk, şirk. Sabah akşam bundan bahsediyorlar. Kardeşim, bizi ne zaman duymuşlar biz Allah'la birlikte yaratıcı vardır diyoruz. E bu adamın cehaletini gösteriyor, gafletini gösteriyor. E kardeşim sen de demezsin Ebu Ceyl bile dememiş zaten yani bunda bir sorun yok. Sorun Ebu Ceyir'in düştüğü o sorun. Ne o? Başına sıkıştığı zaman kabirlerden yardım isteği sorunu. Yani onları müşrik yapan Allah'la birlikte başka bir yaratıcı vardır inanışı hiçbir zaman olmamış. Onlar bu konuda sağlam, merak etme. Ama bakıyorsun adam, işte buna yazmış, diyor ki hadis var. Hadiste ne diyor, başına sıkıştığı zaman, işlerinizde hayreti düştüğün zaman, kabirlerden yardım isteyin. Kabirlerden yardım isteyin yani İşte bu sorun bu, adamı şirk yapan bu. Hala kavrayamamış neden insanın şirke düşeceğini. Ne zaman insanın müşrik olacağını, niye kavrayamamış? Çünkü o zannediyor ki, Ebu Cehil gibi Mekke müşrikleri ne yapıyorlardı? Yeri ve yoruyu yaratan. Allah'la birlikte lat var, menat var, uzda var da. Hayır öyle bir şey yok. Ebu Cehil ve diğerleri Mekkeli müşriklerin önüne gelen efendileri inanıyorlar ki lat, menat, uzda da nedir? allah Teala'nın emri altındadır. Ama bizden daha salih insanların kutları <gülüyor> oldukları için bizi Allah'a yakınlaştırırlar, yakınlaştırırlar. Yani o zamanki sorun sende de var. Senin gibi inanan birçok insanda da var.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 Haram eder, bitti. لا hiçbir günah yok ki işleyen kişiye cenneti haram kılsın şirkten başka. شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا شركاً. إلا billah إلا شركاً. Allahu aleyhi el شركاً. Allah ona cenneti ne, ne Haram kılar. Ve ma'lahu'l-nar. Onun varacağı yer, varış yeri nedir? Ateştir. Ve ma li ansar. Zalimlerin de bir ensarı yardımcısı yoktur. Allah onları zalim olarak bahsediyor. Niye? Çünkü bir ayette ne dedik? İnneş şirke le zulmün Şirk en büyük nedir? Zulüm. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Kalbimiz kan ağlıyor. Neden kan ağlıyor mesela? Yeryüzünde Müslümanların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 Televizyon kanallarını açtıkları zaman, bazı yerlere, mekanlara gittikleri zaman, bazı tarikatla tasavvuf hocalarını dinledikleri zaman, bundan daha büyük zulüm görüyorlar. O da nedir arkadaşlar? Şirk. Adam bağırıyor, açık açık söylüyor ya. Ben diyor, yetiş Hamza dedim, Hamza da beni kurtarır diyor. Ama kimseden öyle bir şey yok. Hareket, yerinden zıplama, kılı da kimsenin kıpırdamıyor. Niye? Dediğimiz biraz, biraz önce vermiş olduğumuz örnek. İnsanlar şirkin ne olduğunu bilmiyor. O yüzden şirkin ne olduğunu öğreneceğiz. İşte bu kitap sayesinde öğreneceğiz. Gelecek. Ve delilü kavlu ta'ala allah Teala'nın bu konuda girdiği emretti, en önemli şeyin tevhid, yasakladığı en önemli şeyin şirk olduğunun delili ne? Şudur, şu ayet. Ve abudullah Allah'a ibadet edin. Ve la tusriku bihi şey'en ona ortak koşmayın. Ayet. Diyor ki müallim Fakat eğer sana mal usulu 3 sorulursa, sana sorulursa ey Ali, ey ilmi, ey Tâle, Tâmesh, ey Korkut sana sorulursa ey Abdulmelik sana derlerse, sana sorulursa mal usulü 3'e, "التي يجب على الانسان معرفتها." İnsanın bilmesi farz olan, öğrenmesi farz olan üç esas nedir diye sana sorduğumuz zaman. Dikkat edin, artık müellif Yani kitabı öyle bir metotla, öyle bir yöntemle yazmış ki insanı teşvik edici. Kur'an-ı Kerim'de de Allah da bunu kullanmış bu metodu, soru sorma metodu. Yüz elune ki anil ehille, sana hilalden sorarlar, aylardan sorarlar. Deki. Yüz ki anil <gülüyor> enfal, <gülüyor> sana enfalden sorarlar. Deki. Yani Aleyhisselatü Vesselam da bakıyorsun Sünnetinde ne yapmış sahabelere? bu şekilde soru tarzı. Bazı şeyler öğretmiş. Elif de sana soruyor. Söyle diyebilirdi. Ey okuyucu üç meseleyi bilmen farzdır. Demiyor. Diyor ki sana dersek, sana sorulursa bilmen gereken üç esas nedir? İnsanın bilmesi farz olan tek tek nedir? Sen dedeki ki cevap ma'rifetul abdi Rabbahu. Kulun Rabbini ne yapması? Bilmesi. Bundan maksat ne? Deminki açıkladığımız. Sen yani Rabbin olarak bileceksin. Rabbin olarak tanıyacaksın. Yaratıcı olarak mı? Yeterli mi bu? Değil. Rızık verici değil. Her şeyin maliki değil. Bunların hiçbir yeterli değil. <gülüyor> ne olarak tanıyacaksın? İbadette bir, ibadeti bir veya birlemen gerektiği olarak tek ilah olarak orta olmayan olarak tanıman gerek. Bunu tanımazsan istediğin kadar yaratıcım Allah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 Adamlar bunun bazıları Arapçalarını bile ezberliyorlar. Dergâhlarda, bazı yerlerde sofiler. Diyor işte Rabbi, Allah, dini İslam ve Nebihi, Muhammed. Arapça böyle. Hatta fe izah kileleke sana sorulursa ve kâleleke ve leke her rabbuk. sen Rabbin kim desem melek de ki Rabbin. Arapça izberliyor ama içini ne yapmadı bunun? Doldurmadı. Yani daha önceki vermiş olduğumuz örnekler gibi. Yani bu la ilahe illallah demek bir kişilerin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 Hayatım boyunca dediğimiz gibi Rabbim Firli dememiş, Rabbim beni affet dememiş. Bir bu adamın hayatına bakın, artık böyle yani son nefeslerini alıyor bu adam, düşünün. Onun iğrençliğini, pisliğini, her tarafı buruşmuş, yani tipikaymış derler ya. Bir de mahallenizdeki o yaşlı amcaya bakın, değil mi? Sabahın köründe onu bir güç, bir kudret kaldırmış ayağa, soğuk su abdestini almış, neyse artık. Ondan sonra camiye gelmiş, namazını kılıyor. Senle beraber, 20 yaşında, 25 yaşında senle beraber kalkıyor, gidiyor. Ya yani bu adamın bir güzelliğini düşünün, değil mi? Bir de hayvan gibi yaşayan bir insanın iğrençliğini düşünün. Ama falan onun için yani bunların bir değeri yok. Bunlar dünyada ne yapıyorlar? Sadece fotosentez yapmaya yarıyorlar, bütün insanlar. Yani dünyada oksijen alıp karbondioksit vermekten başka bir şey yok. Kanalizasyon çukurlarını dolduruyorlar. Okul böyle değil. Kulun Allah katında bir değer var. رب العالمين بنعمي. الله تعالى كم dir؟ بيني وجميع العالمين تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية Yok. تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية Hamd. تربية تربية تربية تربية تربية تربية تربية Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namazı okuyoruz bunu değil mi? Ne demek? Övgü, sena, övmek, medetmek. Tabi hamd, şükürden daha farklı, medihden daha farklı. Hamd, sana iyilik yapsın, yapmasın, o ilahı, o yaratıcıyı, hamd ettiğin şeyi ne yapman? Sahip olduğu güzel sıfatlarıyla övmen. Buna hamd deniyor. Şimdi sana mesela bir adam var, iyi yapmadı ama bakıyorsun adamı görüyorsun böyle efendi. Adamın efendiliğini takdir ediyorsun. Buna ne denir? Ona hamd denir, yani övmek denir. Şimdi biz Allah Teala'ya niye hamd ediyoruz? Ham ham çudur. Yani onun bütün sıfatları kemaldir. Eksik hiçbir sıfatı yok. Noksan hiçbir sıfatı yok. Her şeyle mükemmel. Bütün sıfatlara sahip olduğu için buna ne deniyor? Hamd. Ama bize iyilik yaptığında dolayı ihsan ettiğinden dolayı nimet gönderdiğinden dolayı biz ona ne yapıyoruz Şükrediyoruz. Ham dekmek neyle olur? Dille olur. Sadece dille. Elhamdulillahü. Ham Allah'a mahsustur. ve Allah'a mahsustur. <gülüyor> Şükür ise dille olur, kalple olur, ağzı havada dola. Adam sana bir iyilik yaptı, gidiyorsun ona bir hediye alıyorsun. Bu nedir? Şükür teşekkürdür. Dilin bir şey söylemesen bile. Bu delil diyor bu. Elhamdülillahi Rabb al-alemin. Ham kimedir? Alemlerin Rabbi olana. Alem nedir? Alem diyor ki. Ve kulu masyallah. Allah dışındaki her şey alemdir. Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Ve en wa'idun minzali ker alem. <gülüyor> Ve ben de bu alemden bir bireyim terdim. Ve izâ ı leke, sana şunu sorarlarsa, ey İlker. Sana şöyle derlerse, ey Hasan, Bime arafta rabbek Rabbini neyle bildin, neyle tanıdın, nasıl Rab olduğunu, ilaçtın. Fekul de ki bi-ayatihi ve mahlukatihi Onun ayetleriyle ve mahluk yarattıkları şeylerle. Allah Teala'nın ayetleri arkadaşlar iki türlüdür. Bir, şer'i ayetler, Kur'an-ı Kerim'de olan ayetler. Bir de kevni, demek? Ayetin manası alamet demek, işaret.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 Derneğe bırakmıştık. Sabah bir geldik. Kendi kendine rahli olmuş. Çimdiler çakılmış. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Aklen mümkün değil. Allah kendi Kur'an'ı diyor. اَمْخُلِكُمْ gayri şeyin. Aynen böyle diyor. Onlar bir yaratıcı olmadan öyle kendi başlarına mı oldular? Yaratıldılar. اَمْهُمُ الْخَالُقُنْ Yoksa onlar mı kendilerini yarattı? Üç şık var aslında. Allah talep bu üç şık. Ak akla böyle Ok gönderiyor bu ayette allah Ne diyor? Onlar yani insanlar ve insanların her şey. şey. <gülüyor> Yaratıcı olmadan, demin ilk söylediğimiz gibi yani derneğe bıraktık tahtayı, sabah geldik masa olmuş. Mercimeği koyduk, tuzu koyduk, suyu koyduk, sabah bir geldik hepsi tencerenin içine girmiş çorba olmuş. Allah-u soruyor yani, böyle mi oldu? <gülüyor> Yoksa onlar kendi kendilerini mi yarattılar? Bunun ikisi de nedir arkadaşlar? İmkansız, mümkün mü?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 eksiksiz ve noksansız bir şekilde devam ediyor. Bunun arkasındaki güç ne? İşte o Rabbi, yaratıcı olan. Bunlarla bildik. Ve min ayatihi Onun ayetleri elleyl. Ve annehâr. Gündüz. Ve şemsu vel kamar. Güneş ve nedir? Ay. Her biri neyi gösteriyor arkadaşlar? Bir yaratıcıyı gösteriyor. Ve min onun yarattığı şeyler. Essemâvâtus sebûl. Yedi kat gök. Yani bir kere de kalktığımızda demedik ya, ya bu gök bugün nerede? Kitti nereye gitti acaba? De bekleyelim veya Güler. Umun gelmedi. Ben aradığım eser altında yürüdüğümüz yer, üstüne bastığımız yer ve mafiyinle içinde yaşayan bulunan kuşlar, denizin içinde bulunanlar, yerin altında bulunanlar, her şey. Ve ma beyneuma o ikisi arasında bulunan her şey Allah'a gösterilir. Akılda olan insan İslam. Şimdi ki bahsetmiş olduğumuz daha öteki danalar için değil. Bunun delili neveddeli lukaulu taala. Bunun delili. فَمِنْ اَعْيَاتِهِ اَلْ لَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْتُ وَالْقَمَرُ Allah'a gösteren ayetlerden bir tanesi de nedir? اَلْ لَيْلُ Gece. Akıllı olan insan için çok büyük bir üret ya. Ya saat 6-7 bakıyorsun, günlük güneşlik, ışık açmıyorsun. Değil mi? Yürüyorsun ya aydınlık. Saat 9 oluyor. Her taraf kapkaranmış. Şimdi burada yanan ışıkları kapatsak kimse kimse olmaz. Görmez ya. Bu karanlık nereden geldi? Değil mi? 3 saat önce burası neydi?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 Açık. Sonra bir bakıyorsun her taraf aydınlık olmuş. Güneşle ayda bunların hepsi bir delil. La tescudû lis şemsi valâ lil kamar. Ey insanlar güneşe ve aya ne yapmayın? Secde etmeyin. Vescudû <gülüyor> lillah. Kime secde edin? Yalnızca Yani sen niye Allah tarafı da güneşe ayı örnek vermiş geceyi gündür? Çünkü insanlar güneşe tapmışlar. Neden güneşe tapmışlar? Çünkü zannetmişler ki bir müddet... Bu güneş bütün hayrın sebebi, iyiliğin, bütün nimetleri getiren bu güneştir. Geliyor, buğdaylar olgunlaşıyor. Geliyor, ayçiçekleri olgunlaşıyor. Geliyor işte, ee, bir sürü sağlık, sıhhat oluyor. Bir sürü faydası var. Karaca mı? Yok yok. Yani bir, bir dönem gelmiş ki bunu ne yapmışlar? Yaratıcı olarak he, kabul etmişler. Ama ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın yaşandığı gibi onun eksikliğini göstermiş ona. İş nereye gitti bu?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 zulm zalim insanlar oldundan beri. İyice versu lillah elazi halakuhunna onları yaratan Allah'a tapın. İbadet edin. En kuntum iyahu ta'budun gerçekten ibadet ediyorsanız ibadet edecekseniz ibadet edenlerden seniz ibadet edin? Onları yaratan Allah'a. Yine Allah buyuruyor ki: O Rabbiniz ki yeri ve göğü kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Sümme. Sonra ne yaptık? İsteva arş. Arşının üzerine yükseldi. arşın üzerine yükseldi. Yani insanların inandığı gibi allah Teala her yerde değildir değil mi? Çünkü insanlar öyle diyor. Allah her yerdedir. Haşa. allah Teala nerededir arkadaşlar? Arşının üzerinde, yukarıda. Yani bunu çocuklara sorsak, bu en ufak çocuklara sorsak Allah nerede diye göster nereyi gösterirsin? Yukarıda dersin. Kim sana öğretti onu? Doğuştan biliyorsun değil mi? Doğuştan öyle öğrendin. allah Teala'nın doğuştan çocuğa vermiş olduğu, hiçbir okula gitmeyen, hiçbir imamın, hocanın dizinin dibine oturmamış olan çocuğa Allah'ın verdiği bir inanış bu. Yani, dünyadaki bütün çocukları toplayıp sorsanız, kafirlerin çocuklarına dahi sorsanız ne derler? Allah yukarıda derler. Bunun yani, birçok delili de var. Birçok delili var. Bine yakın delil var. Bin. Bine yakın delil var. Değil mi? Kur'an'ı biz indirdik diyor allah Kadir gelişti. Sonra Güzel kelime ruh ona yükselir. Evet, Mirac insanların kutladığı kandil var, Mirac kandili değil mi? Ondan sonra kök, köktekinin üzerinize taş yağdırmasından emin misiniz? Yani delilleri saysak milyonlarca delil var, binlerce delil var. Evet, delilin çok bundan herhalde. Sonra diyor ki, yukşi leylen nehâra yaslubû hasîfâ. O gündüzü kendisini takip eden, ısrarla takip eden geceyle örsen olur. hemen halütespe'ye gelmiş. Ve şems ve'l kamer ve'n nucum musahharat bi emrihi. Bineş ay yıldızlar onun emriyle buyruğu altındadır. Hizmettedir. Yani güneşin böyle gidip gelmesi. Ayın gidip gelmesi. Yıldızların bulunması. Kimin emriyle? Allah'tan onun emri. Allah ona onları tutuyor, tutmasa ne olur? Hayete geldiği gibi.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 Hiç düşünmeden kabul edeceği konu nedir? Madem öyleyse, ibadeti de yalnızca ben buna, ben bu ilaha yapmalıyım. Bu bunu gerektirir, öyle değil mi? Yani her başka bir, ya bir... Başka bir şey var mı, Çık var mı? Yani bir insan diyorsan ki, yani Ebu Cehil'e sorsak desek ki, ya bütün bunların yapanın Allah olduğuna iman ettin, inandın, ve gafil, ve cahil. Yani bütün bunları yapanın, bu yaratıcının,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 Allah aittir. Tebarakallahu rabbul alamin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Hemen diğer ayeti de alalım. Cerve diyor ki: "Ve rabbü huvel mabud." Şeyh tamam diyor ki: "Rab ne demek? Burada mabud demek. İbadet edilen demek." Buna da olan diyor ya eyühennas. Ey insanlar. Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinde gelir bu. İlk sayfadan sonra açtığınız zaman tabii anlayan sen şimdi. Kur'an anlayan sen şimdi.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 Rabbi dirbani. E Allah Teala burada şunu söylüyor. Madem ki siz ve sizi yaratanın Rab olduğuna, Rab olan Allah olduğuna inanıyorsunuz, yaratıcınız olduğunu Allah olarak kabul ediyorsunuz, o halde ona ibadet edin. öyle yaparsanız umulur ki ne yaparsanız sakınanlardan olursunuz. Bakın Allah sıralıyor. Bu Allah ki cealelekumul arda ne yaptı? Döşek. Ve sema Bir ne yaptı? Bir bina yaptı. Sağlam. Enzele mines sema'i Semadan gökten su dedi. E yani bunları hatırlatıyor Mekkeli müşriklere. Yani bunları kabul ediyorsunuz ya. Bunları yapanın o olduğuna inanıyorsunuz ya. E o halde fe ahraja bihi min es-semarat O yağdırdığı suyla, yağmurla size yer yüzünden meyveler, sebzeler çıkardı. Bunu da biliyorsunuz, kabul ediyorsunuz.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 Çünkü o şey ne yaptı? Yeri döşek, gövü bina yaptı. Ya gökten yağmur indirdi. Ondan sebze meyve çıkardı. E bütün bunların, o, onu, bütün bunları yapanın o olduğunu kabul ediyorsun. E sonra hala kalkıp, kemikleri sünümüş kabir içinde yaşandan nasıl medet yesin? İşte diyor ki: Fala tejalulillah andalim. Allah Teala'ya layle yapmayın. Nid eş, ortak koşmayın ve entum taalamun bile bile. Neyi bile bile, neyi bilerek? Yaratıcı olduğunu bilerek, rızık verici olduğunu bilerek, yağmur yağdıran olduğunu bilerek. Bunları biliyorsun. Sonra da kalkıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah-u Teala'ya eşler, ortaklar koşuyorsun. Kale i̇bn Kesir, Rahimahullah. i̇bn Kesir, müfessir diyor ki El-Khalikul Hazil Eşya Bütün bu saydığımız ve bu ayette geçen şeyleri yaratan Hu-el-Mustahik ibade İşte ibadeti hak eden de nedir? Odur. Şeyh Bundan sonra arkadaşlar Allah-u Teala'nın emrettiği ibadet türlerine geçecek. Ki bizler de inşallah önümüzdeki dersle, önümüzdeki dersle onu açıklayacağız. allah Teala neyi emretmiş bize, hangi ibadetleri yerine getirmemizi emretmiş bunları öğreneceğiz. güzel Rabbim hepimizi tevhidi gerçek bilenlerden İbrahim Aleyhisselam'ın kendinden sonra gelenlere belki kalan söz olarak bıraktığı o tevhidi gerçek bilen, ...ve gereğiyle amel edenlerden eyletin... ...ve akiru da'vana enil hamdu lillahi rabbil alemin... Evet, Hollanda'daki arkadaşlar... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sesimiz geliyor mu? Veya sizin sesimiz bize gelmiyor hala.